Ama bütün dualarımız senin için. Ey, Ey Rabbimiz. Rabbimiz. Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu Refik-i Ala'ya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrına affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.